Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Alet Lalegül TV.com.tr ve Lalegül TV WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulluğu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Aynı zamanda hem lalegültv.com.tr hem de ilmihal.com.tr adresinden sizler için hazırlamış olduğumuz bütün videoları hem soru cevap şeklinde hem de bütün program halinde yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür, Allah razı olsun. Rabbim iyilikler versin. Cümleniz işin. Amin inşallah. İlk sorumuz hocam. Kurban adam var, satın aldığım adaklık kurbanın kuyruğu ufaltılmış, ancak sonradan kesilerek değil, daha küçükken bağlanmış, bu sebeple gelişmemiş ve küçük kalmış böyle bir hayvandan adak olur mu? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu vesselamu aleyhi resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Adak elverişli olacak olan hayvan, kurbana elverişli olan hayvanla aynı şartları barındırmaktadır. Hı hı. Dolayısıyla konuya öncelikle bir hayvan kurban edilebilirlilik vasıflarına nasıl haiz olur? Buna temas etmemiz gerekir. Bununla alakalı kaynaklarımıza baktığımız zaman temel olarak 7 e, veya 8 tane şartın oluşmaması, yani 8 tane şarttan bir tanesi bulunursa böyle bir hayvanın kurban olması mümkün değildir. Nedir bu 8 madde? Öncelikli olarak birincisi hayvanın yaşını doldurmuş olması, yani kurban edilebilir yaşlı olması. Bu da küçük başlarda 1 yılı doldurmuş, büyük başlarda ise 2 yılını doldurmuş. Sığırlarda evet. 2 yılını doldurmuş olması gerekir. Ancak küçükbaşlarda koyuna dair özel bir hüküm daha vardır ki eğer altı aylık olup da cüsse itibariyle bir yılını doldurmuş koyun gibi gözüküyorsa bundan da kurban olabilir. Bu birinci şart. İkinci şart bu hayvanın ayağı yürüyemeyecek derecede topal olmaması gerekir. Tabi bununla alakalı işte kesim yerine gidememesi veya hac zamanında e, hedi olarak sevk edilememesi şeklinde farklı farklı ifadeler olmakla beraber e, genel olarak ulema bunu e, şu şekilde özetlemişlerdir. Bu hayvan eğer o ayağını kullanamıyorsa, yürüyemiyor ise, yürümesine engel oluyor ise bu da bir kusurdur. Böyle bir hayvandan da kurbanlık olmaz. Dolayısıyla da olmaz. Üçüncü şart olarak bu hayvanın gözlerinde bir engel olmaması, yani gözleri görür olması. Hatta bir gözü dahi ama olsa böyle bir hayvandan kurban olmaz. Hatta ve hatta bir gözü tamamıyla görme işlevini yitirmeyip ekseriyet itibariyle görme işlemini yitirmiş ise yine böyle bir hayvandan kurban olmayacaktır. Üçüncü şart olarak. Dördüncü şart bu hayvan çok şiddetli bir şekilde hasta olmamalı. O derece ki hastalık bunun zayıflamasına etken olmuş ise böyle bir hayvandan da kurban olmayacak. Beşincisi çok şiddetli zayıf olmayacak. Hatta kaynaklarımızda kemiğin iliklerine varıncaya kadar zayıflamış olması ki bu adet ve örf itibariyle zaten kurban kesmekteki gayelerden bir tanesi de ettir. Hmm. Ee, buna halel gelecektir böyle bir durumda. Böyle bir hayvandan da yani çok şiddetli bir şekilde e, zayıf kalan, üzerinde yağ diye hiçbir şey kalmamış olan bir hayvan hani bizim bir tabirimiz var ya et ve e, şey deri ve kemik kalmış hmm. bu tarzda bir hayvanda olmamalıdır. Hmm. Böyle bir hayvandan da kurban e, olmayacak. Beşinci olarak da bu hayvanda kulaklarında veya kuyruğunun ekserisi veya yarısı kesik olmayacak. Aslında soruyla irtibatlı evet. olan kısım burası. Eğer ekserisi veya yarısı kesik olursa böyle bir hayvanda da zahiri olarak bakıldığında bir uzunda noksanlılık var kabul edilir. Ve böyle bir hayvandan da kurban olmayacağı ifade edilir. Boynuz noktasına bakınca boynuzunun kırık olması e, zahir rivayet kitaplarında mutlak anlamda boynuzu kırık olan hayvandan kurban olabileceği bahsedilir. Ancak müteahhir ulemadan bazıları, ki Fetevain de bunu görebiliriz, işte kökten kırılmışsa olmaz, birazı kırılmışsa olur şeklinde farklı ifadeleri olsa da bu konuda tercihe şayan olan Hanefi mezhebinin temeli olarak da baktığımız zaman mutlak anlamda boynuzu ister kırık olsun, ister hiç olmasın, ister kopmuş olsun böyle bir hayvan da kurbana engel değildir boynuz. Ama kulak böyle değil, kuyruk böyle değil. Evet. Hatta ve hatta kuyruk oluşum itibariyle sualde olduğu üzere hı hı. bağlansa ve oluşmasına engel olunursa yine de bundan kurban olmayacak. Yani o hayvan normalde kuyruklu bir hayvanken evet. bir şekilde kuyruğu olmazsa bu durumda o hayvandan kurban olmaz. Tabii karıştırılmaması gereken bir mesele var. Küçükbaş hayvanların bazısı cins itibariyle kuyruksuz olarak kabul ediliyor. İşte falan bölgenin hayvanları kuyruksuzdur. Hı. Yani sonradan bir müdahaleyle değil, e, yaratılışta onun evet. cinsi o şekilde ama orada öyle veya böyle ufak dahi olsa bir kuyruk vardır. O kuyruğun var olması yeterlidir. Yani o hayvanın cinsinde ne kadar bir kuyruk olması gerekiyorsa o kuyrukun yarısı gitmiş olmayacak. Kural e, budur. E, diğer bir şart ise e, ki 6. şart olsa gerek. E, bu şartta. Hayvanın e, sütünün e, hastalık neticesiyle kesilmiş olmaması, hmm. kitaplarımızda sütünün kurumaması şeklinde geçiyor i̇bn Abidin Rahimullah bununla alakalı e, sütünün kurumaması yani sütten kesilmesi eğer bir hastalıktan kaynaklanıyorsa kurbana elveriş olmadığı ama hastalıktan kaynaklanmayıp da işte yaş ser gibi evet. yani veya yemesiyle alakalı bir takım etkenlerden kaynaklanıyor ise gıdasıyla bu sütten kesilmiş kabul edilmez böyle bir hayvan kurban olabilir. Ama hastalık neticesiyle sütten kesilmişse böyle bir hayvanda kurban olma elverişli değil. Dolayısıyla adak olarak da kesilmesi mümkün değil. Evet. Ee, son şart olarak da bu hayvanın memelerinin ekserisi ve hatta yarısı işlevini yitirmiş olmamalı, yani tıkanmamış olmalı veyahut da kurumamış, ufalamamış, kopmuş olmamalıdır ki bu da baktığımız zaman büyükbaş hayvanlarda 4 meme vardır. Bunların 2 tanesini eğer bu hayvan yitirmişse bu hayvandan kurban olmayacaktır. Hmm. Küçükbaş hayvanlarda 2 meme vardır. Bunlardan bir tanesini yitirmişse bu hayvandan kurban olmayacaktır. İşte bu 8 şarttan ari olması durumunda veya bu 8 şartı barındırırsa menfi anlamda böyle bir hayvan kurban olmayı elverişli. Dolayısıyla olarak, dolaylı olarak da böyle bir hayvan adak kurban olarak da kesilebilecek. Dişlerinin olması veya olmaması, dilinin olup olmaması, bununla alakalı kitaplarımızda farklı ifadeler olmakla beraber genel olarak şöyle deniyor. E, diş, dil hayvanın yemesiyle alakalıdır. Eğer dişinin olmaması yemesine etken ise, yani yiyemiyor ise Gelişmesi, bu hayvan, evet. dolayısıyla bu gelişmesine mani olacak. O zaman kurbana olmaya engeldir. Ama yok, yemesine mani değil ise engel değil ise ki bunu büyük ve küçük baş olarak farklılık olarak söylüyorlar hmm. çünkü büyük baş hayvanlar diliyle kopartır küçük baş hayvanlar dişleriyle kopartır şeklinde ifade de bulunuyor hmm. böyle bir durumda ise yani yemesine mani değil ise dişinin eksik çok fazla olmasının veya kırık olmasının bir önemi olmayacak bu 8 şartı barındırıyorsa bir hayvan böyle bir hayvandan kurban olabilir kurban olabiliyor ise de adak olarak da kesilebilir evet. bu sadece kurban anlamındaki şartlardır hocam evet. normal anlamda zaten kesilip yilebilecek. yani et konusuyla oluyor. alakalı değil bir insan yani yaşını doldurmamış bir kuzu dahi kesse yeter ki kesim şartlarına riayet etse o etinin helal olmasına mani değildir. Evet. Ama kurban bayramında kesilecek olan kurban Adam. veyahut da adak kurbanı evet. veyahutta da e, hacda işlemiş olduğu bir cezadan kaynaklı olarak ceza kurbanı, bu kurbanlarda aranacak olan şartlar kurban bayramında kesilecek olan kurbanda aranacak şartlarla aynıdır. Akika da aynıdır değil mi hocam? Bu akika da aslında mi? bu manada öyledir ama akika biraz daha nafile tarafı ağır bastığı Hı. için o kişinin kendi maddi imkanı çünkü akika kurbanı kesmek sünnet dahi değildir. Evet. Hanefilere göre müstahaptır. Yani bu şartlar değer kişinin maddi imkanlaşacak aşacak olursa o kişi yani daha daha yani bu konuda ucuz bir hayvan da kesse niyetiyle Diyor, alakalıdır. Yemesiyle, içmesiyle alakalıdır. Yine bir şey denmez. Ama tabii ki yani bir ibadet olarak, irakatüddem olarak mesele baktığımız zaman elbette bu şartları barındırması gerekecek. Hocam adak akika derken hemen para tez içinde şunu da söyleyelim mi? Akika'yı kimler yiyebilir? Ada hani aile içerisinde Şüphesiz tabi bunları da ifade etmekte fayda vardır. Evet. Akika e, nafile olması hasebiyle herkes yiyebilir. Kesen Hı. kişi yer, e, akrabaları yer e, etrafına yedirebilir. Zengin fakir ayırımı yoktur. Hı. Ancak adak öyle değil. Adak kişinin nezretmesiyle olduğundan dolayı vacip olan bir e, kurban olması hasebiyle kendisi yemeyeceği gibi Alt ve üst soyları da yiyemez. Bir de zekat almaya elverişli olmayan kişilerde yiyemez. Hmm. Yani e, zengin diye tabir ettiğimiz kişiler de adak kurbanından yiyemez. Eğer yiyecek olurlarsa onun kıymetini fakirlere tasavvuk etmesi olur. gerekir. Normal kurban bayramının kurbanını zaten herkes evet. yiyebilir. Onda bir mahsul lazım gelmeyecek. Evet hocam. Bir başka sorumuz var, hocam. Biz dört kardeşiz, ben en küçükleriyim, en büyük ağabeyim ve onun ufa yani bir ve iki numaranın babaları farklı. Annemin ilk eşinden olma. Babaları ölünce annem bizim, yani üç, dört numaralı kardeşlerin babalarıyla evlenmiş. Hepimiz anneden biriz. Büyük ağabeylerin babalarıyla bizim babalarımız farklı. Bizim babamız vefat etti ve anneme mal kaldı. Yakın tarihte annemiz de vefat etti. Sorumuz, anneme kalan bu maldan, bu ilk kardeşler yani ağabeylerimiz hak alabilir mi? Yani bizim babamızdan kalan maldan hisseleri olur mu diye sormuşlar. Şimdi e, suale baktığımız zaman dört kardeş olduklarını görüyoruz. Evet. Ancak bu dört kardeş anne bir kardeş. Hı -hı. İki iki olarak da babalarda birliktelik var. Hı -hı. Yani ilk birinci ve ikinci ağabeyler e, babada da annede de e, kardeşler. Üç ve dördüncü numaralı kardeşler ise annede de babada da birdirler. Hı hı. Ama bir ve ikinci grupla üç ve dördüncü grubun babaları farklıdır. Evet. Şimdiki suale baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ee, diyor ki annemiz vefat etti. Ee, annemizden önce babamız vefat etmişti. Ki o baba bizim e, önceki abilerimizin babası değil. Hı. Ve o babamızdan annemize bir mal kaldı ki o babaya zaten diğerleri varis olmayacağı aşikardır. Evet. O babamızdan annemize mal kaldı ve bunun akabinde annemiz öldü. Şimdi annemizin malını taksim edeceğiz kardeşler olarak. Hı -hı. O annemizin malı ki babamızdan ona intikal eden evet. mal. Dolayısıyla o babanın çocukları olmayan diğer kardeşlere düşer mi düşmez mi? Hı -hı. Mesele buradan Anneden aslında oluyor. Ee, tabii konuyu bu şekilde e, tasvir ettiğimiz zaman sanki şöyle bir algı var. O annenin malı değil de babanın malıymış gibi. Dolayısıyla babanın malı ise elbette o babanın evladı olmayan oradan miras almaması gerekir. Oysa İslam fıkhına göre e, baba vefat etti yani koca vefat etti. Ve vefat ettiğinde eğer hanımına bir miktar mal kalmışsa o mal bundan sonra o annenin şahsına ait olan bir maldır. Onun nasıl edinilmiş olduğunun önemi yoktur. Yani ister ticaretle edinmiş olsun, ister memekli maaşıyla biriktirmiş olsun, ister bir başkasının ona hediyesi olsun. Hmm. Veyahut da işte ikinci kocasından kendisine kalsın fark etmez. Bu saatten sonra onun şahsına ait olan bir maldır. Hmm. Ve bu kadın vefat ettiği zaman geriye bıraktığı mal kendi malı olması hase bile kendi mirasçılarına kalır. Ve kendi mirasçılarına baktığımız zaman dört kardeşin dördü de bunun evladıdır. Evet. Yani burada iki grup birbirlerinden ayrıt ederek işte her ne kadar annemizin malı gibi olsa da bu işte bizim babamızdan kalmıştır şeklinde bir ifadesi yanlış bir ifade olur, yanlış bir bakış açısı olur. Çünkü dediğimiz gibi bu malın gelişi, temin edilmesinin hangi yönden olmasının bir önemi yoktur. Neticede öyle veya böyle bu mal eğer annenin şahsi malı olmuşsa ki miras da milk e, sebeplerinden bir tanesidir. Bu saatten sonra anne vefat ettiği an geriye bıraktığı bütün mal terikedir ve bütün evlatları o malda mirasçı Mirası olacaktır. Sure. O malın nereden geldiğinin bir önemi yoktur. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, mesela evlatlardan bir tanesi annesine bir hediyede bulunsa, bir mal verse hı hı. E, ve annenin olduktan sonra anne vefat etse o malda o terekeye katılacaktır. Yani o evlat diyemez bu malı nasıl olsa ben vermiştim bunu diğer kardeşlerimizin hakkı yoktur deme e, lüksüne sahip istiyor. değildir. O ki kendi şahsi malı yani kendisinin verdiği bir mal ki miras oluyorsa babasından annesine intikal eden bir mal arasında ne fark olacak yok. O evlâ bir tarik miras olacağı aşikâldı. Evet. Hocam şimdi mirasla alakalı e, geçenlerde bir muhabbet esnasında geçti. E, dediler ki bir kişinin işte e, kız evlatları var erkek evladı yok buna mal bölümü yapıldıktan sonra bakılır diyor. Eğer diyor diğer erkek kardeşin erkek evladı varsa diyor onlara da miras kalır şeklinde bir şey söylendi ama bunun bir şeyini yapabilir miyim hocam? Açılıyorum Şöyle ki e, normalde mirasta bir ashab furu furud dediğimiz e, mirastan hissesi olan kişiler vardır. Hı. Bir de e, asabe dediğimiz bakiyi, kalını alacak olan kimseler vardır. Hem payı olabilir bu kişinin evet. hem de kalan bakiyi alacaktır. Hı. Bu bağlamda baktığımız zaman e, anne veya baba vefat ettiğinde geriye eğer evladı yok ise bu durumda elbette mirasçı olarak kardeşlere, işte babası annesi varsa onlar herhalde mirasçıdır zaten hmm. de e, kardeşlere, kardeşler yoksa kardeşlerin çocuklarına intikal edecektir. Hatta zaten kendisinin e, oğlu ve çocukları varsa kızları dahi o takdirde kardeşlerine miras düşmez. Yani, yani kızya erkek ayrımı olmaz değil mi Olur. olmaz? Ancak e, evladı sadece kız olup erkek evladı yok ise hı hı. bu durumda kız evladı mirastan pay alır ama o ölen kişinin erkek kardeşleri de mirastan pay alacaktır. Hı. Erkek kardeşleri yok derse erkek kardeşlerinin çocukları varsa onlar da mirastan e, pay alacaktır. Tabii bu e, o, yani sayısına göre. O olan kişilerin kız ve erkek olmasına göre, kendi kızlarının birden fazla olup olmamasına göre e, şekillenir, farklı farklı evet. şekillenebilir. Ama şunu diyebiliriz, yani bir kişinin erkek evladı yok ise... Bu kişinin malı elbette kardeşlerine, kardeşleri yoksa yiyenlerine intikal eder. Erkek kardeşi burada olması gerekiyor değil mi hocam? Kız kardeş. Oldunuzu... Yok onlar da aynı şekilde mirastan hmm. pay alırlar. Eğer Tabii erkek kardeşiyle kız kardeşleri alır ama şöyle olsa erkek kardeşi de yok, kız kardeşi de yok. Erkek kardeşinin çocuğu var. Evet. Bu durumda kız kardeşinin çocuğuna düşmeyecektir. E, veyahut da erkek kardeşi var, kızının çocuğu var, bu durumda yine o erkek kardeşine düşecektir. Hmm. Yani en yakın olan bir uzaktakini hacbeder, onu düşürecektir. Burada genelleme yapma yerine yani bu konuyla müptele olan kimselerin şahsına münhasır olarak e, İsmaila danışma hattını ararlarsa... Onlara, onların verecekleri bilgiler doğrultusunda karşı taraflar arkadaşlarımız onlara hı. cevap verir. Tabi şunu da beyan etmek gerekir. Bazen soru sorulurken kargaşalık yaşanabiliyor. Çünkü soruyu soran kendisine nispetle soruyor. Evet. İşte babam kaldı, kardeşim kaldı, anam kaldı. E, oysa e, hoca efendi yani soruyu dinleyen hoca efendi ölüye nispetle annesi, babası veya kardeşi kaldı olarak algılıyor. Hı hı. Çünkü miras hukukunda, feraiz ilminde bu gibi terimler ölüye nispetle konuşulur. Yani kişi öldüğünde bir hanımı kalsa, işte çocuğu kalsa, babası kalsa, annesi kalsa denir. Soran kimseyle alakalı değildir. Evet. O yüzden bu, bu gibi sorularda da buna dikkat etmemiz gerekir. Yani böyle bir soru soracağımız zaman ölen kimseye nispetle kimler kalmışsa o vasıfları ona göre konuşalım. Evet. Soran kimsenin kendisine nispetli olan vasıfları değil. Bir örnek yapsak olur mu hocam bununla alakalı? Mesela diyelim ki benim bir mal... E, kaldı işte ben vefat ettim malım kaldı işte benim diyelim iki tane e, kızım var e, erkek kardeşim yok kız kardeşlerim ablalarım var onların çoğu işte biri var. o kız kardeşler kızların alır geriye kalan erkek kardeşlerine kalır e, babanız da varsa tabii o da ondan bir pay alacaktır hmm. e, altta bir artı aseba olacaktır anneniz varsa o da bir pay alacaktır Bunların oranları da farklı değil mi tabii hocam tabii ki oranları farklı olacaktır. Hmm. Evet onun için o zaman bunu detaylı bir şekilde inşallah yine bir irdeleriz hocam ama yine kendi başında değerli dostlarımız böyle bir durum olduğu zaman Birey olarak mutlak, soracak Tabii e, bu ölümden arasında. sonradır yani hali hayatta bir insan malını istediği kişiye verebilir evet. e, hatta vasiyet de edebilir yeter ki vasiyet ettiği mirasçısı olmasın ama vasiyet ettik şeyler mirasçısı ise la vasiyeteli varis hadis-i şerifince ki bu bir Kur'an niteliğindedir. Bu vasiyet geçerli olmaz. Mesela ben bir... bizim Karadeniz bölgesinde işte ben ölünce şurası şu çocuğun evet. olsun, burası bu çocuğun olsun ki o çocuk dedikleri zaten mirasçılarıdır. Hı -hı. Bunun hiçbir önemi yoktur. Hiçbir geçerliliği yoktur ancak vasiyet ettiği kişi mirasçı değil ise o zaman o vasiyet üçte birden o kişi namına geçerli olacaktır. Yani üçte birinden verilir. Tabii ki vasiyet üçte birden geçerli. Ne kadar dediği önemli değil. Üçte biri aşmayacaktır. Üçte birini aşmayacaktır. Tamam hocam. Bir diğer sorumuz hocam yine çok yine bu zamanlarda öne çıkan sorulardan güvercin ile alakalı hocam. Güvercin eti yenir mi? Evet. Diye soruyorlar. İsterseniz bu konuyu da biraz detaylandıralım veyahut da Kurallaştıralım. Yani Hı -hı. kuralları ortaya koyduğumuz zaman şu yenir, şu yenmez, şu yenir, şu yenmez demek yerine bu kuralların uymadığı yerler işte yenecektir. Bu kurallar e, tahakkuk ederse yenmeyecektir şeklinde. Yani dağbutaları ortaya evet. koyabiliriz. Kurban babında yaptığımız Hı -hı. gibi. Ee, bir hayvanın etinin e, yenmesine engel olan şeyleri sıralarken öncelikli olarak bu hayvan leş yiyen bir hayvan olmayacak. Evet. Yani et obur bir hayvan olmayacak. Eğer bu hayvan leş yiyorsa, etle besleniyor ise bu hayvan yenmez. Tavuk istisna edilmiştir. E, tavuk çünkü ot da yer, böcek Özellikle, pörtü de evet. yer, e, leş de yer. Yani farklı farklı şeyleri de karıştırabilir. Tavuk müstesna. Bunun haricindeki av hayvanı ise eğer bahsettiğimiz bir hayvan, bu hayvan e, leş yiyen bir hayvansa e, bu durumda böyle bir hayvan e, yenilemez. İkinci olarak bu hayvan e, dişli, pençeli ki dişten kastettiğimiz köpek dişi. Hı hı. E, yırtıcı hayvan yani. Ve bunlarla da avcılık yapıyorsa bu hayvan dayanmaz. Velev ki avcılık yapan bu hayvanın avladığı şey vele leş olmasın. Yani balık avlasın. Evet. Ama dediğimiz gibi dişleriyle veya pençeleriyle hatta bununla alakalı kitaplarımızda bir cins kartaldan bahsedilir ki bu kartal Normal et yemez, hep denizden beslenir ama pençeleri var ve av yapar. Böyle bir hayvansa bu da yenmeyecektir. Hı. Avcı olması hasebiyle. Ama bir hayvan avcı değil ise, yani dişleriyle, pençeleriyle av yapmıyor ise ve gıdası da eğer leş değil ise, et değil ise bu hayvanın yenilmesine mani bir durum olmaz. Yeter ki e, İslam usullere göre avlanılmış olsun. Hı. Buna göre güvercine baktığımız zaman güvercin dişli bir hayvan değil. Hı -hı. Pençeli bir hayvan ama pençesiyle av yapan bir hayvan değil. değil. Belki kendisini e, daldı tutmasını sağlayan bir hayvandır. Hı -hı. Çünkü mücerre penç olması önemli değil. Onunla avcılık, avcılık yapması, yapması gerekir. Önemli. Dolayısıyla he, leş yiyen bir hayvanda değil. tahıl yer. Böyle bağlamda baktığımız zaman ki ekser gıdasıdır bu yani. O zaman bu hayvanın yenilmesine tabii bende yani etinin insanlara zarar vermesi gibi bir şey de bilinmiyor ise yenilmesine hiçbir problem olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da, Emre Bil Maruf için bazen günah işlenen ortamlara, meyhane gibi ortamlara giriyoruz. Orada bulunan kişilere selam vermemiz caiz olur mu? Vermediğimiz zaman bizi dinlemiyorlar. Tabii öncelikle bu kardeşlerimize çok teşekkür etmemiz gerekir. Evet. Yani bu gibi ortamlara girip belki hiç hoca görmemiş, belki hiç ayet, hadis dinlememiş bir şekilde o günah bataklığına batmış olan kimselerin yanına giderek onlara dini anlatmak, Allah'ı anlatmak, ahireti anlatmak, bir şekilde kalplerinde var olan o imanın üzerindeki külleri atmak suretiyle alevlenmesine vesile oluyor. Aynen. Ve çok iyi dönüşler olduğunu da e, duyuyoruz bu kardeşlerimizden ki Aynen. Rabbim bunların çalışmalarına muvaffakiyetler isan e, Hatta sayılarını da arttırsın. Amin. Tabii burada en fazla sual edilen meselelerden bir tanesi ki geçenlerde yine en maruf grubuyla alakalı bir seminerimiz olmuştu. Orada da bu tarzda sorular geldi. İşte gittiğimiz ortamlar günah ortamı. Selam vermemiz doğru mudur? Vermesek yanlış algılanıyor. Sözümüz dinlenmiyor. Hatta bazen çay ısmarlıyorlar. Eğer içmezsek bizi dinlemiyorlar. Hmm. İçersek daha samimi bir ortam oluyor. Sözümüz daha tesirli oluyor. Bu gibi durumlarda ne yapabiliriz evet. şeklinde. Şimdi normalde selam babına baktığımız zaman deniyor ki işte fasık olan bir kimse günah üzerindeyse o kişiye selam verilmez. Kitaplarımızda geçen ibare. Ancak İmam Nevevi'nin güzel bir ifadesi var. Kişi selam vermemesi durumunda dininden veya malından endişe ediyor ise ki bu meselemiz aslında dini bir endişedir. Hı hı. Çünkü karşı tarafı korumaya yöneliktir. Bu takdirde selam verebilir diyor. Yani maksat maslahattır. Aynen. Maksat o kimseyi İslam'a ısındırmak, senin dinlemesini sağlamaktır. Hatta i̇bn Arabi e, diyor ki bununla alakalı ilavede bulunuyor. Selam diyor Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Hı hı. Selam verirken kişi bu niyetle selam verirse yani Allah-u aleyküm anlamında. Allah sizi mürakiptir, sizi gözetendir, sizin yaptığınız işlerden haberdar olandır niyetiyle de selam verebilir diyor her ne kadar e, direktmen ifadesi selam aleyküm olsa da evet. o yüzden bu kardeşlerimize diyeceğimiz elbette bulunduğu ortamlar her ne kadar hoş ortam olmasa da gayeleri dine anlatmak gayeleri onlarla bir şekilde ünsiyetin oluşmasını sağlamak ki aslında selam e, taraflar arasında bir ünsiyetin Hı -hı. oluşmasına sebebiyet veren bir unsurdur Hı -hı. ki burada da en fazla ihtiyaç da buna duyuluyor çünkü karşı tarafla bir irtibat olacak ki ona bir şeyler anlatabilirsin Hı -hı. ona bir şeyler verebilirsin Dolayısıyla bu kardeşlerimizin selam vermelerinde bir mani olmaz. Hatta bulundukları ortamda onlara bir şey ısmarlanıyor ise, tabi ısmarlanan şeyin bizatki haram olmamak kaydıyla, hmm. helal olmak kaydıyla, tabi imkan nispetince kaçması en güzeldir. Hani temizlik noktasında belki sıkıntı vardır veyahut da onun orada bulunması birileri tarafından bir örnek teşkil etme gibi durum da söz konusu ise elbette uygun değil. Ama yok belli ki buraya marufa gelmiştir, hı hı. belli ki buraya tebliğe gelmiştir e, ve orada içmesi veyahut orada yani o kişiden kişi artık değişecektir. Yani herkes orada kendisi bir inisiyatif alacaktır. Ben bu kişinin ikramını red edersem bu nasıl bir dönüşü olur? nasıl bir tepkisi olur? Bunu kişi kendisi değerlendirecek, tecrübe sahibi olacaktır. Ona göre gerekirse çayını de içer, gerekirse muhabbetini de yapar. Ona vermesi gereken dini bilgi, dini malumatı verir ki Rabbim muvaffak etsin inşallah. Aha. Hocam bu gayrimüslimlerde de aynı şeye geçerli herhalde. Bazen şimdi öyle bir şey oluyor ki durumlar bakıyorsun etrafınıza yani kim olduğunu biliyorsunuz gayrimüslim mi değil mi selam veriyorsunuz. Bir bakıyorsunuz gayrimüslim olduğuna görüyorsunuz. O da artık bizim çevremizde yetiştiği için bu ortamlara alıştığı için gittiği her ortama selam vererek giriyor. Selamun Aleyküm diyor veya biri selam verirsen Aleyküm Selam diyor. Evet. Veya bunların verdiği selama karşılık nasıl bir Tabii eğer biliyorsak bu konuda daha hassas olmamız evet. gerekir. Çünkü fasa dahi selam verme noktasında hassas olan bir anlayış Hı -hı. elbette gayrimüslim'e selam verme noktasında daha hassas davranmalıdır Hı -hı. ve bizim biraz önceki ifadelerimiz tamamıyla emri i marufa yönelik tebliğ'e yönelik e, dini anlamda ona bir fayda vermeye yöneliktir Hı -hı. E, İmam Nevevi'nin dediği tarza keyfi bir uygulama olarak değil Hı -hı. burada da aynı meseleye bakacağız ki eğer karşı tarafın küfür üzeri olduğunu biliyorsan ve böyle bir uygulamada yoksa ona selam vermek doğru bir şey değildir yani örfi olarak ne deniyorsa dersin. O sana selam verdiği zaman ve onun kafir olduğunu biliyorsan orada da bazı ifadeler Ve i̇şte aleyküm şeklinde çevirisin, aleyküm şeklinde çevirisin tarzında ama selam senin üzerine olsun ki Denmez. bu manada demmeyecek yine kitaplarımızda meşgurdur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda ben araba işi yapıyorum iki sorum olacak demiş hocam bir arkadaşıma vadil olarak araba sattım ancak arkadaşım bana olan borcunu ödeyemeden vefat etti piyasaya da bayağı borcu varmış ben bilmiyordum. Ben sattığım arabayı geri alabilir miyim? Birinci sorusu bu hocam. İkinci sorusu da bir galeriden araba aldım. Sonradan arabanın kilometresiyle oynandığını ve bazı parçaların değiştiğini öğrendim. Satıcı olan kişi de bilmiyordu. Sonradan öğrendi. Ben ödediğim paradan bir kısmını bana iade etmesini talep ettim. O da bunu kabul etti. Ancak bu konuşmanın geçtiği ortamda her ikimizin müşterek tanıdığı ve hürmet ettiğimiz bir zat vardı. O zat bunun doğru olmadığını arabayı ya geri ver ya da ödediğim paradan bir şey isteme dedi. Aksi taktirde caiz olmayacağını duyduğunu söyledi ve bu konuyu sormadan yapmayın dedi. Satıcı olan kişi razı olduğu halde ödediğim paradan bir miktar almam caiz olur mu demişler. Şimdi iki sual birbirlerinden bağımsız evet, mesele. Öyle. Birinci meseleyi tasvir ettiğimiz şu şekilde. Örneğin ben size bir ürün satıyorum hı hı. vadeli olarak. Ve alacağımı daha henüz almadan siz vefat ediyorsunuz. Hı hı. Böyle bir durumda ki vefat ediyorsunuz diye bir örnek verdim. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Hanım hocam fazla yaşamakta. <gülüyor> Bu şunu aklıma getirdi. Evet. Allah selamet versin. Halil Gönenç hocama bir arkadaş sual ediyor. Soru sorarken tasvir ediyor tabii soruyu. Hocam diyor mesela diyor, siz ölseniz dedi. Hoca efendim ne münasebet dedi. Sen öldü dedi. Ben niye ölüyorum? <gülüyor> evet. Ee, Rabbim hayırlı uzun ömürler insan eylesin tamam. inşallah. Ee, Şimdi varsayayım biraz önceki örneğimizde ben sizden ürünü sattım. Hı hı. Ee, alacağımı alamadan ahirete intikal etti evet. karşı taraftaki kişi. ve Bu kimsenin e, başkalarına da borcu var. Bu şu demektir. Bırakmış olduğu mal borcunu karşılamıyor. Ben de alacaklıyım. Diğerleri de alacaklı ve bırakmış olduğum mal benim satmış olduğum o ürün diye. Evet. Bu durumda ben diğerleriyle aynı mıyım? Yoksa benim onlardan bir önceliğim var mı? Evet. Yani bu arabayı kardeşim ben satmıştım. Ben ilk önce alacağımı alabilme adına bir ürünümü alayım. Sattığım malımı alayım. Geriye bir şey kalırsa siz alacağınızı alırsınız mı demeliyim. Yoksa bu konuda miyim? Burada mezhepler arasında bu konu ihtilaflı bir konudur. Kişinin ölmesi ve iflas etmesi şeklinde ayıranlar da vardır. Evet. Özellikle Maliki mezhebine bakarsanız ki Muvatta'da bu konu e, anlatılıyor. Bununla alakalı bir hadis-i şerif de rivayet ediliyor. E, İmam Malik kişinin ölmesi ve iflas etmesi noktasında meseleyi ikiye ayırıyor. Eğer iflas etmişse yani malı kalmamışsa e, sadece o mal varsa bu durumda onun öncelikli olduğu yani alacaklı olan kimsenin kendi malını, Hı -hı. sattığı malı almada diğerlerinden öncelikli olduğu ama ölmüşse diğerleriyle aynı olduğunu söyler. İmam-ı Şafir Rahimullah her halükarda ister ölüm olsun, ister evet. e, hayatta olsun e, diğerlerinden öncelikli olduğunu söyler o malda. Hanefi mezhebi ise her halükarda yani ister ölüm olsun, ister iflas etmiş olsun her halükarda diğerleriyle aynı olduğunu söyler. Hı -hı. Ama bu konuda şöyle bir ayrım vardır. Ben size malı sattım, malı teslim ettim mi etmedim mi? Şayet sattığım malı size teslim etmemişsem ve bundan sonra siz vefat etmişseniz benim o malda diğerlerinden önceliğim vardır. Hı. Yani onu vermem alacak verecek de kalmaz. Evet. Ancak malı size teslim etmişsem yani siz o malı kabzetmişseniz artık bu saatten sonra o malla benim hiçbir irtibatım kalmamıştır. Sadece ben alacaklardan bir kişiyim. Başkaları nasıl ki sizden alacaklıysa ben de sizden alacaklıyım. Evet. O alacağın nasıl oluşmuş olduğunun önemi yoktur bu saatten evet. sonra. Ve siz ahirete intikal ettiğiniz zaman sizdeki alacak zimmetteyken var olan malınıza intikal eder. O malda da diğerleriyle eş değer olmam hasebiyle herkes müşterek olacaktır. Yani bu arabayı ben satmıştım, bu malı ben satmıştım, benim diğerlerinden önceliğim vardır deme hakkına sahip değilim. Eğer malı size teslim etmiş isem Hı -hı. ve o malı siz kabzetmişseniz. Ama burada mesela şöyle bir şey incelik daha var. Diyelim ki ben size malı sattım, bir malınızı rehin olarak aldım. Bana rehin verdiniz. Veya bazen şöyle olabiliyor, ürünü satıyorum size, ipotek koyuyorum ona. Hı -hı. Satılamaz. Bu da bir nevi rehindir. Evet. Yani böyle bir durumda diğerlerinden öncelikli olurum. Hmm. Diğer alacaklardan öncelikli olurum. Ama ne rehinimiz var, ne ipoteyimiz var. Ben malı satmıştım. Sadece alacak olarak elimde senedim var, çekim var. Bu noktada diğerlerinden hiçbir farkım olmayacaktır. O zaman burada mezhebe göre... Herkes... Yani bu konudaki şey ihtilafı ben beyan etmek hı hı. sadedinde bunu söyledim. Tabi bulunduğumuz coğrafya, Hanefilerin bulunduğu bir coğrafya hı hı. olmasa asla bile bu konuda hareket edeceğimiz konu Hanefi, Hanefi mezhebine göre olacak. olacaktır. Tamam. Ama zaten vadeli satılan arabalarda genelde haciz konuluyor. Hı hı. Genelde i̇potek üzerine konuluyor. ipotek konuluyor ki hacizli ipotek konuluyor. Bu da rehin kabilinden olduğu için bu sıkıntı zaten bertaraf ah, etmiş ah, oluyor. Evet hocam. İkinci sorumuz hocam. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Arabanın kilometresiyle parçalarını. Soruyu bir daha alalım. tekrar eder miyiz? Ben unuttum onu. Evet. Ee, galeriden araba alıyor. Arabanın kilometresiyle ve parçalarıyla oynandığını öğreniyor. Sonradan satın aldığı kişi de e, o diyor ki ben de bilmiyordum diyor. Öğrendim diyor. Tamam diyor ben sana belli bir miktar para geri Heh. ödeyim diyor. Evet. Bu doğru mudur değil midir? Şimdi şöyle bir şey. Bir insan bir ürünü satın aldığı zaman satın alma anında herhangi bir kayıt getirilmemişse ki buna mutlak hakik deniyor Hı -hı. veyahut da bir karine yoksa yani örneğin bu malın kusurlu olduğuna dair, ayıplı olduğuna dair, defol olduğuna dair bir karine yok ise asıl olan o malın her türlü kusurdan beri olmasıdır. Dolayısıyla müşteri satın aldığı malda bir kusura mutlalığı olsa bu durumda onu geri verme hakkına sahip olacaktır. Hı. Diyemez ki bayi ben sana bunu satarken kusurlusuz demedim, böyle bir şart koşmadım deme hakkına sahip değil. Mutlak akit malın her türlü kusurdan beri olmasını gerektikler. Evet. Ancak e, ki bir karine vardır. E, bu türlü ürünlerin satışında Hı -hı. genelde defolu satışlardır, defolu ürünlerdir. E, alan kimse de satan kimse de bunu biliyor. Evet. Bu mutlak hakik değil. Veyahut da satıcı diyor ki bak kardeşim ben bunu satarım ama dükkandan çıktıktan sonra tanımam. Hmm, Hiçbir şeysine e, kefil değilim, e, kusurluydu, değildi, defoluydu beni ilgilendirmez diyor. Veyahut da o rayon kusurlu ürünlerin satıldığı bir rayon böyle bir durumda o kusurdan dolayı geri verme hakkın olmaz. O yüzden deniyor ki kitaplarımızda bir insan satın aldığı malda kusura muttali olsa, ayıba muttali olsa bunu geri verebilme hakkının oluşabilmesi için dört şart aranır. Birincisi alışverişin mutlak olarak yapılmış olması yani satıcının benim berat şartı dediğimiz kusura karışmıyorum tanımam gibi ifadeler hmm. kullanmış olmamalı. İkincisi o kusuru satın alma anında veya teslim alma anında müşteri görmüş olmamalı veya bilmiş olmamalı hmm. çünkü bu da rızadır. Evet. Üçüncüsü o kusur satıcının yanında var olan bir kusur olmalı yani ben aldıktan sonra benim yanında oluşan bir kusur seni ilgilendirmez. Evet. Dördüncüsü o kusur piyasada o malın değerine etki yapan bir kusur olmalı. Yani mutlak olarak ya bu bir kusur diyorsun ama oysa o kusur o piyasaya sunduğumuz zaman, o sektöre sunduğumuz zaman yani çok önemsenen, fiyata etki yapan, fiyatı düşüren bir şey değildir. Örneğin ikinci el araba alıyorsunuz. Arabanın işte e, boyasının çizik çıkması gibi. Varsayım olarak söylüyorum. Tabi bilmediğim bir alan gerçe bu konu ama yani diyelim ki o, o gibi bir çizik arabanın değerine bir etki yapmıyorsa bu bir kusur olarak kabul edilmez. Piyasada o piyasa şartlarında o e, kusur, o ayıp malın değerinin düşmesine etki yapması gerekir. Hı -hı. Böyle bir durum olduğu zaman müşteri muhayyerdir. Dilerse alışverişi feskeder, Kardeşim al malını ver paramı der. Dilerse de aktı onay verir. Hı hı. Ancak aktı onay veriyorsa parada bir kesintiye gitme hakkı yoktur. Hı. Aslında sual onunla alakalı. Evet, alakalı. Yani ben bunu sizden 10 liraya mı aldım? Sonra malda kusurlu olduğunu mu gördüm? Malı geri verebilirim. Ama vermiyorum. Sana olan 10 lira borcumdan 2 lirasını kusura takabül ettiriyorum. 8 lira veriyorum deme hakkına sahip değilim. Eğer sen kabul etmezsen. Evet. Ama sen eğer buna razı gelirsen, bu durumda fiyatı düşürmüş olacaksın. Evet. Bir insan alışveriş bittikten sonra satıcı alacağı rakamı düşürmeye hakkı vardır. Hmm. Hatta hatta müşteri satın almış olduğu malın bedelini artırmaya da etkisi vardır. Genelde olmaz ama varsayım evet. olarak yapılacak olsa olur. Ve hatta Hanefi fıkhında yapılacak olan artış veya eksilme asrül akdemül hak olur. Yani akit o rakam üzere yapılmıştır. Evet. Yani şöyle misallendirelim, diyelim ki ben size bu ürünü 10 liraya sattım, alışverişi böyle yaptık. Ee, sonradan alışverişi bitirdikten sonra e, 10 lirayı bana vereceksiniz ya, tamam 2 lirasını da kessim ya, 8 lira ver dedim bana, 2 lirayı düşürdüm. Hı hı. Sonradan bir şekilde ikale yaptık, yani alışverişi bozmamız gerekti, bu malı ben size 10 liraya satmış oldum, 10 lira üzerinden hüküm yapılır. Evet. değil 8 lira üzerinden Sekiz lira üzerinden yani, evet yani aslakta mülhaktır veya hı hı. tersi olsa 10 liraya sattım siz 2 lira daha bana fazla verdiniz. Evet. Bu alışverişe dair bir problem olsa 12 lira üzerinden e, işlem yapılacaktır. Hı. Burada da mal kusurlu çıktı. Geri verme hakkım var. Bir icada bulunuyorum. Vermeyip de Parada bir kesinti yapabilir miyim veya ödemiş olduğum parada bana geri ödeme yapar mısın desem ki mecbur değilsin hı hı. ama yapıyorum diyor sonra tarafların iradesiyle tarafların anlaşmasıyla olduğu için bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. O yüzden ana hani üçüncü bir şahıs müşterek bir arkadaşımız bu yaptığınız doğru değil ifadesini kullanıyor. Evet kitabı olarak baktığımız zaman kişinin tek taraflı olarak. Yani alıcının tek taraflı olarak hem malını vermiyorum hem de paradaki bir miktarını kesintiye yapıyorum deme hakkına sahip değil. Evet. Bu dediği bu bağlamda doğrudur. Ama karşı tarafın onayı olduğu zaman bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Biz de en son aldığımız arabada öyle oldu. Arabayı aldık hocam. Ertesi gün araba çalışmadı. Aküsü bitince bu sefer aldığımız Yunus Emre kardeşim vardı. Aradım dedim böyle böyle bu arabanın aküsü bitti. İyi değil hiç abi o zaman dedi sıkıntı yok dedi. Borcunuzdaysa öderiz dedi. Evet. E bu şekilde olursa o zaman kendi rızası olduktan sonra oldu. bir sıkıntı, sıkıntı yok. yok. Ama o şöyle de diyebilir. Beni ilgilendirmez. Getir arabanı vereyim paranı da diyebilir. Onu da diyebilirdi. Veya da kabul hakkı hakkı. da diyebilirdi. Yok kabul etmiyorum deme hakkı olmaz. Yani şu bağlamda kabul Hı. etmiyorum. Eğer bu bir kusursa evet. yani bir problemse araba problemli çıktığından dolayı geri getir al Hı. paranı diyebilir. Yani ben hem arabayı vermeyeceğim, hem de akünün parasını senden istiyorum deme hakkına sahip olmazdım. Ama sen bir ricada bulundun. Evet. Karşı tarafta tabii ki olur dedi. Taraflar iradesiyle bu konuda anlaştıktan sonra hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet hocam. Bu soruyla birlikte programımızın sonundayız hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz? Rabbim... E Hakkımıza hayırlısın nasip eylesin diyelim. Hı. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hı. Çin'de bulunmuş olduğumuz bu mübarek aylardan tam manasıyla da istifade edebilmeyi Rabbim cümlemize nasip inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihal.com.tr adresine ya da lalegültevi.com.tr üzerinden bize gönderebilirsiniz. Ve aynı zamanda ilmihal.com.tr ve lalegültevi.com.tr adresinden yeniden programlarımızı izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek ile hepiniz mevla emanet olun. kalın. efendim.